Burcu Biterle Spor Gündemi. Merhabalar Burcu Günaydın. Merhabalar Günaydın. Evet bu hafta Ömer Madra bizle değil. Benim de spor meselelerine olan uzaklığımı <gülüyor> tahmin edebiliyorsun. Gönderdiğin dosyaları takip etmeye çalıştım. Voleybol ağırlıklı herhalde olacak bugün değil mi? Evet, çünkü Ameli Kadın Voleybol Takımı şampiyon oldu. Ondan bahsedeceğiz. Evet. E, gönderdim zaten bir şampiyonluktan bahsedeceğiz. E, nasıl karşılandı, kimler, hangi oyuncular nasıl ödüller aldı, nasıl bir e, şampiyonluk geçirdiler oyuncuların açıklamalarına bakacağız evre'nin evet. e, Zehra'nın Eda'nın çok güzel açıklamaları oldu biraz istatistik vereceğiz daha sonra e, çok fazla yani çok fazla kanalıyla çok fazla başlığıyla konuş konuşulması gereken bir konu Olabildiğince, süremiz yettiğince konuşmaya e, çalışacağız O yüzden e, başlayalım istiyorsan Tamamdır Evet, Amirlik Kadın Voleybol takımı ABD'de düzenlenen 2023 Milletler Ligi'nin finalinde Çin'i 3-1 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon oldu. Milletler Ligi'nin şampiyonlukla e, tamamlayan takım dünya sıralamasında da 365.64 puanla birinci sıraya yükseldi. E, hep gidip e, kaybettiğimiz, hep ucundan döndüğümüz bir organizasyondu. Oyuncular yıpranmıştı maalesef bu. Nasıl denir kaybetme e, algısıyla e, kaybederek dönmeyle çok yıpranmış bir e, kadromuz vardı. Ama bu sefer gerçekten bir inanmışlık inanmışlıkla e, turnuva boyunca e, sergiledikleri performanslarla gerçekten karşılığını aldılar bu e, oyunun. Eda Erdem tabii çok önemli bir figür burada. Kaptanlığıyla önemli, çok saygı duyulan. Burada olması çok önemli bir figür. Ona ufacık bir değinelim. Daha sonra hı hı. tekrar geniş geniş bütün oyunculara değineceğiz. Bu sene milli takım kadrosuna Melisa Vargas katıldı. Milletler Ligi'nin en değerli oyuncusu seçildi Melisa Vargas. Finalde 26 sayı bularak şampiyonluğun gelmesinde gerçekte, gerçekten kritik bir rol oynadı. Çok kıymetli ve bence şu anda... Neredeyse en iyi oyunculardan biri diyebiliriz Melisa için. Ee, hem en, en değerli oyuncu seçildi hem de en iyi pasör çaprazı seçildi. İstersen o ödüllere biraz bakalım çünkü o, oyuncularımızdan e, e, alanlar olur. Hı -hı. E, Melisa Vargas için en değerli oyuncu az evvel Milletler gibi bir de en iyi pasör çaprazı. Pasör çaprazı o, ne demek? E, Benim gibi bilmeyenler için. E, pasör ne yapar? Evet. E, pasör servise geçtiğinde işte öne atılan, öne e, arkadan ataklar yapabilen, e, zaman zaman blok, bloğu da yardımcı olan e, oyuncu pozisyonu aslında voleybolda. E, bilsey'i söyledik. En iyi orta oyuncu Zehra Güneş seçildi. Gerçekten o da uzun zamandır Zehra zaten voleybolda Neredeyse dünya klasmanında en iyi oyunculardan birisi. Onun dışında en iyi Libero gideme örge seçildi. Gideme örgede bir yıldır forma giyemiyordu. Ee, ve bu turnuvada formasını, libero formasını giyerek e, ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu gösterdi. Hem ödül aldı hem de turnuva boyunca e, çok iyi bir şekilde e, takımda pozisyonunu temsil etti. Bu ödüllerden sonra turnuvada rüya takım da e, oluşturuldu ya da seçildi. Türkiye'den 3 oyuncu vardı. Bu saydığım, saydığım oyuncularda bunlar. Rüya takımda diğer ülkelerden. E, Çin'den Li Yingling seçildi. Yuan e, Xin Yue seçildi. Lin Yu vardı. Kolonya'dan ise e, Martina Lukasik yer aldı bu rüya takımda. E, gerçekten finaliyle e, diğer ülkelerde olmasıyla her etabı her kısmı güzel bir turnuva geçirdi. Amerika kadın voleybol takımı ve şampiyonlukla bitirdiler bu süreci. İstersen bir eee Erdem'in açıklamasına bakalım. Ben Tabii. basın eee şey takım geldiğinde paz, pazartesi ya da tam hatırlamıyorum tarihi ama havaalanında bir karşılama oldu, bir kutlama oldu. Ben de oraya gittim takımla hmm. röportaj yapmak için. Evet açıkçası bu süreçte işte, iletişim halindeydik ama o kadar kaos bir ortamdaki bir kutlama nasıl yapılmalı? Dünya çapında şampiyon <gülüyor> olmuş bir takım nasıl karşılanmalı? Bu soruları da programın sonunda biraz cevap veririz. Şimdi gerçekten eğlenceli ve güzel kısmını <gülüyor> konuşalım. Edaerden bu şampiyonluk için şöyle bir açıklama yaptı. Bizi şamp şampiyonluğa inandıran bir koçla her an inanan bir takımla bizi hiç yalnız bırakmayan federasyonumuzla karşınızdayız. Bu takımın bir parçası olduğum için çok mutluyum. Bu takımın zirvesi bu değil. Bu bizim hikayemizin başlangıç noktası. Parklarda kurulan dev ekranlarda, evlerinde ekran başında bizleri destekleyen insanların enerjisiyle şampiyon olduk. Çünkü şöyle bir şey oldu bu turnuva sürecinde, e, Amerika'da düzenleniyor ve saat farkı, inanılmaz bir saat farkı var. O yüzden e, yarı final gece Türkiye saatiyle gece 3.30'daydı ve gerçekten e, bütün Türkiye neredeyse e, bu maç için o saatte uyandı ya da o saate kadar uyanık kaldı. Kalamış Park'ında bir ekran kuruldu, her turnuvada voleybol için o ekranlar kuruluyor ve gerçekten çok kalabalık bir kitle. E, bu maçları takip etti gecenin 3.30'unda gerçekten çok önemli detaylar bunlar e, final gece 1.30'daydı yine e, önemli bir kitle Türkiye'den çok yakın e, bir şekilde takip edildi ve Eda Erdem'di tabi e, bunların etkisinin hiç az olmadığını belirtti burada dikkat edilmesi gereken ya da öne çıkan bir e, detay daha var Eda Erdem'in açıklamasında bizi şamp şampiyonluğa inandıran Koç vurgusu önemli. Çünkü bir önceki koç Goudetti'nin e, süreci de e, bu şampiyonlukla beraber biraz düşünülmeye ve biraz eleştirilmeye başlandı. Goudetti e, bu sene ayrıldı. Onun yerine e, Santarelli başına geldi takımın. Ve ikisi arasında tabii ki de bir kıyaslama olmaya başladı. Goudetti saha içi ve daha dışındaki iletişim şekliyle eleştiriliyordu. Özellikle ...2020 Tokyo Olimpiyatı'ndan sonra orada çok ikonik bir kayıp almıştık. Kızlar çok üz üz üzgündü ve ondan sonra gerçekten biraz daha motivasyon düşüklüğü yaşamaya başladılar. Hı hı. Takım kendisine inanmayan, güvenmeyen açıklamalar yapıyordu. İşte bir hayal kırıklığı yaşıyorlardı ve bir sporcunun yani voleybol olsun, basketbol olsun, atletizm olsun... Bir sporcun hayal kırıklığı yaşaması oyununa çok net yansıyor gerçekten ve bu yansıman bir süre sürdü e, takımda da. Ama Santarelli de bu durumu biraz daha dışarıdan gözlemleyen bir insan olarak e, farkındaydı, o farkındalıkla takıma geldi. E, biraz daha oyuncuları gözeten e, bir e, takım kurmaya başladı, iletişim kurmaya başladı. Birebir oyuncularla iletişim kurdu, oyuncularla ilgilendi. Evet takım düzenlemesiyle onlara iletişimin de bu şeyde önemli olduğunu, oyunda önemli olduğunu gösterdi ve hissettirdi. E, milli takımın potansiyelinin farkındaydı. İşte kazanmak isteyen bir koçtu. Santrali'nin en önemli özelliklerinden dizdi. İletişimi kuvvetli, Vargas, Zehra, Eda gibi oyuncularla bu sistemde gerçekten e, şampiyonluğa giden yolu çok kısa bir sürede e, elde etti. Eda'nın açıklaması bu şekilde, şekildeydi. Orada koç vurgusu önemliydi. O yüzden bir parantez açmak istedim. Evet. Ebrar Parakurt'un açıklaması da gerçekten Ebrar'ın e, figür olarak da e, bahsedeceğiz. Açıklaması şöyle oldu. Türk kadınlarını çok iyi temsil ettiğimizi düşünüyorum. Bize destek verenlere çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir bu hareketiydi. Çok güzel bir adımdı dedi. Aldığımız ilk madalya ama umarım son madalya olmayacak diye bir açıklama yaptı. Kara Karakurt'un açıklamasında da tabi parantez açmak gerekiyor. Evrar evet. takımdaki en, e, hepsi çok önemli ama Evrar'ın tabii ki de e, medyada e, hedef gösterilmesiyle e, ilginç bir e, linç kampanyasıyla sürekli Evrar'ın üstünde bir baskı var aslında. E, mutlaka görmüşüzdür da şu anda voleybol takımı çok ana bir e, şeyde ve Ebrar'a Ebrar e, bu linç girişimleri cinsel tercihinden dolayı e, türlü türlü ithamlarda bulunan çok fazla e, medya kanalı var. Ama Ebrar gerçekten buradaki duruşuyla hem sahadaki duruşuyla hem oyunuyla hem de gündelik hayattaki e, açıklamalarıyla bunları o kadar güzel savuruyor ki. Burada bir takımda e, bir spor takımında e, böyle bir figürün olması bence şu anki e, Türkiye gündeminde çok önemli bir e, şey. Çok pardon kulaklığının şarjı bitti hemen kablolu kulaklığımı takıp tamam. devam ediyorum. <gülüyor> tamam ben bu arada bu Ebrar'ın yaptığı Ebrar Karakurt'un yaptığı açıklamadan Bahsedeyim daha önce e, kız arkadaşının fotoğraflarını paylaşması dolayısıyla özellikle muhafazakar medya tarafından hükümete yakın medya kanalları tarafından hedef gösterilmişti bir LGBT bireyi olması dolayısıyla hedef gösteriliyordu, ahlaksız olmakla itham ediliyordu hatta zaten İtalya'da e, şey, Türkiye dışında bir takımda oynamaya başlamıştı gelen e, tepkilerin ardından e, en son e, Türkiye'ye e, A milli kadın voleybol e, takımı bu Milletler Ligi şampiyonu olduktan sonra da bir sosyal medya paylaşımında e, bulundu kendisi. Şöyle demişti e, kendisi hakkında çıkan e, yazıların ya da yargıların e, ardından boynumda bana yargı yükleyenlerin uçan, utançlarından yapılma mücevherler yani altın madalya var diye bir paylaşım yapmıştı ve bu da e, çokça tartışılmıştı yine. Hı hı. Yani en azından daha toplumdaki daha genç bir kesim tarafından sahiplenilmişti yani verdiğin yanıt. Hı hı. ya e, Çok doğru söyledin. Ben de o tweeti okuyacaktım. O konu çok iyi oldu. Çünkü e, Ebrar hem bu duruşuyla hem e, yani bakın şöyle bir karakter var. Ebrar Karakurt gibi bir karakter var. E, şampiyon olmuş bir takımda. Bu şampiyonluk yani Şampiyonlar kadar e, gelme sürecinde çok emek vermiş, e, bir, çok cesaretli davranmış. Her anlamda oyunu anlamında da öyle. E, Ebrar İtalya'ya gitti, bir sezonu İtalya'da geçirdi, oyunu oyunu anlamında çok fazla cesaret gerektiren e, şeyleri hamleleriyle de e, çok öne çıkan bir oyuncu. Şimdi milli takım sürecinde böyle, milli takım süreci bittikten sonra Rusya ligine gidecek. Hep böyle. E, Cesaretiyle önüne çıkan. bu bu kesinleşti mi? Evet evet. İtalya'dan Rusya'ya gidecek. Evet. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> yani en azından kendi bir e, biraz zor bir, zor bir coğrafyaya geçiyor gidiyor ve diyebiliriz bu, herhalde. Bu <gülüyor> yani e, Türkiye'den çok e, farklı e, değil çünkü orada da. E, evet ama Evler bence bunlarla baş etmeyi çok iyi öğrendi ve bu süreci çok iyi geçiriyor. Bu aynı zamanda yani hem sporcu anlamında. ...iyi bir figür hem... E, ...yani bunu kendisi kabul eder mi bilmiyorum ama... ...açıklamalarıyla bir aktivist yönü var Evren'in. Hem de yani bu attığı okuduğun tweet... ...bir İsmet Özel şiiri... ...ben kendisi entelektüel anlamda da güçlü buluyorum. oyuncuların gerçekten e, bir temsil yaratması... ...entelektüel anlamda da bir temsil yaratması... E, ...çok önemli detaylar. Yani ben takıma baktığımda... E, ...Eda Erdem'le, Evren Karakurt'la... Gizem'le, Zehra'yla e, hepsinde farklı farklı e, dinamiklerin olduğu bir takım izliyoruz her seferinde. Ebrar'ın tabii ki de bu linçle e, özellikle hedef gösterilmesiyle çok e, tehlikeli boyutlara gidecek e, şekilde bu linçler ama Ebrar gerçekten bunları e, sahada da kendi gündelik hayatında da sosyal medyada da çok iyi baş ettiğini düşünüyorum. Umarım e, bunu bize bu şekilde gösteriyordur ama e, psikolojik olarak da çok zor bir süreç. Başka bir şekilde olsaydı, başka bir oyuncu olsaydı belki bu kadar da güçlü bir e, şey sergileyemeyebilirdi. İsterseniz Dehra Güneş'in mesajına geçelim. Tabii. Dehra Güneş'te de, e, bu şey, turnuvada en iyi orta oyuncu seçildi ve açıklaması şu şekilde oldu. Ceren sözümü tuttum, bu madalya senin için dedi. Ceren bu e, maalesef Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybetmiş bir e, voleybolcuydu. 2009 doğumlu Ceren Topal e, depremde hayatını kaybetmişti ve Zehra Güneş deprem sürecinde o bölgeyle çok ilgilenmiş e, ve bu durumu sahiplenmiş. Turnuvadan hemen sonra böyle bir açıklama yaptı. Çok e, önemli bir detayıydı turnuvanın. E, bu Kendisine Hataylılar olarak e, Hasan Bozkuter, Hatay Spor... Şimdi Burcu denildi. bu arada sesin çok az geliyor. Yani Hı -hı. eğer mikrofona mesafeliysen biraz daha yakında durabilirsen... Şimdi doğru. nasıl oldu? Heh, çok Ge daha Geliyorum sesim. Evet, <gülüyor> Tamam. Evet. Hataylılar olarak en büyük teşekkürü Zehra Güneş'e ediyoruz. Çünkü Zehra bizim için Hatay voleybol takımımızda Ceren diye bir kızımız vardı. Maalesef onu depremde kaybettik. Zehra da kendisine... E, Madalyasını kendisine adadı e, gibi bir açıklama yaptı Hatay Spor Temsilcisi Hasan Bozkuter. O yüzden bu da önemli bir detaydı. Evet. İstersen çok kısa bir e, istatistik verip bu şampiyonluk e, Türkiye için ne demek, takım nasıl karşılandığı bir e, hikayeden bahsedeceğim. E, i̇statistik şöyle, A milli kadın voleybol takımı final maçına turnuvanın en az blok bloklanan takımı olarak öne geçen Çin'e turnuva boyunca en çok bloklandığı maçı oynattı <gülüyor> finalde. Türkiye Çin karşısında 4 sette 14 blok yaptı. Bu bloklar Eda 4 blok, Ebrar 3 blok, Elif 2 blok, Vargas 2 blok, Zehra 2 blok, Derya 1 blok şeklinde aralarında dağılıyor. Önemli bir istatistikti çünkü Çin gerçekten hiç bloklanmayan, bunu bu özelliğiyle e, öne çıkmış bir takımdı ve e, final maçında, e, pardon, e, e, final maçında turnuvanın en az bloklanan takımı olarak e, Çin'de bu maçı oynattık. O yüzden önemli bir e, detaydı bu evet. da. Peki e, Vargas etkisinden biraz bahsedelim. Melisa Vargas bu sene takıma geldi ve Melisa Vargas'ın gelmesiyle. Ebrar Karakurt'a yeni bir pozisyon belirlendi. Santaelli bu şekilde oyunu kurdu. Az önce açıkladığım gibi pasör çaprazından e, smaçör olarak e, oynamayı reddetmedi Ebrar'da. E, bu, yani bir nevi şöyle de algılandı bu durum. Bir, bir nevi medyan, meydan okuma gibi miydi? Yoksa e, işbirliğine mi gidilecekti? Evrar işbirliği yaptı ve e, çok açıktı bu işbirliğinde. Hmm, i̇ki yönlü oynamak... Yani burada bu pozisyon değişikliği ne demek? E, Pasar çarpazından Sıvıçör'e geçiyorsun. Hem iki yönlü oynamak zorundasın, manşet almak zorundasın, blok yapmak zorundasın. Birçok da, da e, kendi içinde dalanan, budaklanan e, görevlere sahipsin ve e, burada Ebrar da bunu çok iyi sırtladı. Vargas da burada çok önemli bir destek attı Evrara Çünkü hep araları bozulacak mı? Evrar, Vargas hakkında ne düşünüyor? Vargas Ebrar hakkında ne düşünüyor gibi böyle medyada şeyler çıkmıştı. Vargas peki çok... şey Ebrar'ın bu milli takımda değişen pozisyonu kendisi ligde yani İtalya'daki takımında başka bir pozisyonda, milli takımda başka bir pozisyonda mı oynuyordu? Evet, evet. Hı. Ama Musi'ye şu an olacak. Yani Paso Çarpası diye gitti biliyorum ama yanlış biliyor olabilirim. Bakarız o Bir gitsin bir bakalım <gülüyor> orada evet. neler yaşayacak. Ee, Vargas'ta çok büyük potansiyel. Ee, takımda bu süreçte, bu şampiyonluğuna geldiğimiz süreçte çok önemli. iki eşik aşıl, aş, açıl, e, aşıldı. Vargas ve Santrali'nin takıma gelmesiyle. Ee, dünya çapında bir oyuncu gerçekten Vargas. Ee, turnuvanın en iyi oyuncusu. Şey, tartışmaları oldu. Turnuvada diğer takımların e, kadrosu tam değildi. Biraz şansımız buydu. Ben hiç öyle düşünmüyorum. Bütün kadrolar tam olsaydı da bence e, şampiyon olurdu. Takım Vargas yine en değerli ve en iyi pasör şaprazı ödülünü alırdı. Ve bunlardan her e, şampiyonluğu özellikle bu gibi şampiyonluklar Türkiye'ye baz alındığında, e, Türkiye gibi bir ortamda özellikle bu dönemde böyle bir şampiyonluk yaşandığında Bunlardan biraz bağımsız düşünmek gerekiyor gerçekten bunları. Bir tadına varalım. Başarı o başarıyı yaşamayı e, anlamak gerekiyor. Başarıyı sahiplenmek gerekiyor. Tabii ki de bu zaferle birlikte takımın üstünde bir baskı oluşacaktır ama kadrodan bağımsız e, rakiplerle çok alakası olan şeyler bunlar. Peki takım nasıl karşılandı? İstanbul Havaalanı'nda özellikle de e, VIP bölümündeydi e, takım. Fakat ben ufak bir ezilme tehlikesi geçirdim Özdeş. Ee, hayatımda unutamayacağım kafama mikrofon düştü. <gülüyor> ve <gülüyor> e, Böyle bir organizasyon suzlukla e, yıllarca böyle bir e, şey organizasyona giden insanlar bile ilk kez böyle bir şeyle karşılaştıklarını söylediler. Bir kutlamayı e, nasıl yapacağımıza dair gerçekten daha fazla... E, Uğraş vermemiz gerekiyor. E, şampiyon olmuş bir takımı nasıl karşılamalıyız? Kı, e, takım e, Amerika'dan geliyor. Uzun bir turnuva geçirdi ve e, çok uzun bir yolculuk geçirdi. Çok yorgun bir takımla karşı karşıyaydık. 5 İzin gün, gün izinleri var ve biraz tatil yapıp Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına başlayacaklar. 17 Ağustos'ta Avrupa Şampiyonası'nda oynayacaklar. Oh, o da e, çok yakınmış. Evet yani o yorgunlukta kızları gerçekten o kalabalığın içine atmak gerekiyor muydu? Hele ki Ebrar'ın hedef gösterilmesiyle o kadar önemsiz bir şekilde kızlar bu kutlamayı yapmalı mıydı? Çok daha farklı farklı alternatiflerde yapılmalıydı. Evet biz e, takımdan bahsetmeliyiz, takımı konuşmalıyız. E, bu başarıyı sahiplenmeliyiz ve konuşmalıyız ama e, takımın bu şekilde bir kutlamayla mı karşılanması gerekiyordu. Çok fazla düşündüm gerçekten bunu. E, aynı şekilde dün Hande de e, Hande Bal adında, e, tehditle e, karşılaştı ve sosyal medyadan onu tehdit eden e, bir kullanıcıyla karşı karşıya Hande şu anda. Federasyon bu konuda gerçekten bir önlem almalı ve çok hem Ebrer'e Ebrer'e karşı yapılan e, Linç ile hem de Hande'ye yapılan olası bir şekilde diğer oyuncularımıza da e, böyle durumlarda federasyonun çok acil ve hemen bir şekilde açıklama ve önlem alması gerekiyor. Ve şu an ben federasyonun e, Evrar'la ilgili herhangi bir açıklama yaptığında ki Evrar e, herhangi bir başarıda sürekli hedef tahtasına oturtulan bir isim herhangi bir açıklama yaptığını hiç görmedim. O yüzden federasyonun bence burada çok önemli bir e, konumu var Umarım bir an önce bu açıklamalar yapar oyuncular sahiplenir ve önlemler alınır diye düşünüyorum e, Bunun dışında e, şöyle bir şeyden de bahsetmek gerekiyor çok Pardon Hı. bu takım e, nasıl bir dönemde Türkiye'de nasıl bir dönemde e, bu şampiyonluğu aldı başarıyı getirdi ve biz medyada ya da Sokakta bu başarıdan nasıl bahsediyoruz? Bunların da hepsinin e, düşünülmesi gerekiyor. Ve bence takım şampiyon oldukça ya da diğer sporlarda e, şampiyonluklar kazanma kültürünü kazandıkça bunlar da mutlaka otur oturacaktır diye düşünüyorum. E, milli kadın voleybol takımının şampiyonluk süreci böyleydi. E, güzel duygular hissettiren. En azından Türkiye'de olumlu bir şeyin olduğunu görüp sevinme e, potansiyelimizin olduğunu gösteren bir detaydı. Deyip, bu konuyu kapatıp isterseniz e, hafta içi yaşanan başka talihsiz bir olaya çok kısa değineceğim. Bunu Tabii. önümüzdeki bölümlerde çok detaylı bir şekilde konuşuruz. Ömer Madra'nın olması da çok iyi olur hatta bu, bu bölümde. E, İstanbul'da Bostancı sahil yolunda polis kontrolü, kontrolünden kaçtığı iddia edilen bir sürücü bisiklet yarışçısı Doğanay Güzelgün'e çarparak maalesef evet. öldürdü. Ee, Bostancı iskelesi yakınında antrenman öncesi toplanan bisikletçiler maalesef böyle bir kazayla karşılaştılar. Ee, kazayı gerçekleştiren araç sahibi kaçtı. Olay yerine, onu yerine suç üstlenen başka birisi geldi. Bu e, mesele hala sürüyor. Bisikletçiler Türkiye'de, İstanbul'da e, çok ciddi bir bisiklet komüniti var. E, bu konuyu, bisikletçi ölümlerini, bisikletçi ihmallerini ele alacağımız bir programda e, onlarla beraber konuşmayı ben çok isterim. E, evet, çok iyi Perşembe, Daha önce de eylemler yapıyorlardı yine benzer evet, ölümler gerçekleştiğinde. Evet, evet. E, kaldı ki bu insanlar bu trafiği yaşamamak için, araçlarla boğuşmamak için... Sabah dörtte, beşte antrenmana çıkan insanlar ki böyle bir ihmalle, böyle bir e, can güvenliğinin olmadığı durumla karşı karşıya her seferinde kalmaları e, çok yazık bir durum gerçekten. Bunun e, ne, yapma, ne yapılması gerekiyorsa o insanlardan daha detaylı ve daha iyi dinleriz bunları. E, ama Doğanay güzel günden bahsetmek gerekiyordu bugün. E, Maalesef yakınlarına da sağlığı diliyoruz. Çarşamba günü bir eylem oldu. Çok kalabalık bir eylemdi. E, keşke ama böyle bir şey yaşanmasaydı. Umarım bundan sonra yaşanmaz. Ciddi önlemler alınır. Ciddi yaptırımlar olur. E, bu süreç e, üzülerek geçmez. Bisikletçileri e, koruduğumuz, bisikletçilerin daha iyi, iyi şartlarda sürebildiği, antrenman yapabildiği bir şehre dönüşür. İstanbul ya da Türkiye'deki herhangi bir şehir. Benim diyeceklerim bu kadar. Peki, çok teşekkürler Burcu. İki hafta sonra görüşmek üzere öyleyse. Evet, görüşürüz. Hoşça kalın. Tamam.